Merhaba, Bir Söz Küçüğüm programına daha hoş geldiniz. Ben Gizem. Ve ben Rabia. Bu hafta yapımcı olarak sizlerle beraberiz. Bugün bizimle bilgilerini paylaşacak olan konuğumuz... ...Aç Ev Uzmanları'ndan Canan Erman. Merhaba, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, benim adım Canan Erman. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nda 1993 yılından beri çalışmalarım devam ediyor... Eğitimimi soracak olursanız İstanbul Üniversitesi psikoloji mezunuyum. Yaptığımız çalışmalarda eğitimimle örtüştüğü için çok keyifle devam ediyorum. Biz sizi 7 Çok Göç Projesi'nde tanıdık. Neden erken çocukluk eğitimine bu kadar önem veriyorsunuz? Aslında erken çocukluk eğitiminden öte erken çocukluk döneminden biraz bahsedelim isterseniz. İnsan hayatında, çocuğun hayatında, gelişirken, gelişim dönemlerinde erken çocukluk dönemi ne kadar önemli? Hepinizin bildiği gibi bir çocuk gelişirken insan hayatında belli dönemler var. İşte doğumdan veya anne karnına düştüğünden 6 yaşına kadar olan döneme erken çocukluk dönemi deniyor. Ondan sonra 7-11 yaşa okul dönemi deniyor. Ondan sonra ergenlik dönemi başlıyor. Böyle çeşitli dönemlerle yetişkinlik, işte e, gelişim tamamlanıyor ömür boyu. Ancak bazı dönemler insan hayatında daha önemli. Önemli derken daha damga vuran, daha gelişimini etkileyen dönemler ki bunlardan biri de erken çocukluk dönemi. Yani 0-6 yaşı kaplayan seneler diyebiliriz İşte onun içinde o dönem çok önemli o dönemde e, neden önemli e, tüm gelişim alanları yani insanın büyümesi aklı kişilerle ilişkileri e, duygularının gelişimi bu dönemde çok hızlı seyrediyor e, bedeni de diyoruz en önemlisi beyni beyni de beyni de çok hızlı Hatta Hatta tüm araştırmalar göstermiş ki ilk ilk e, bir sene içinde yani o doğumdan ilk 12 ay içinde beyin o kadar hızlı gelişiyor ki beyinde çok önemli değil mi aklının gelişmesi evet. için insanın. Onun için de erken çocukluk döneminde ki dönem seneler insan hayatında çok önemli bir dönem. Peki bu dönemde aileye düşen görev nelerdir? İşte bu kadar önemli bir dönemde aslında herkese e, görev düşüyor. Tabii ki aile çok önemli. Çünkü çocuğu hani yetiştiren, büyüten, e, destek veren e, kim? Aile. Aile derken anneyi babaya alıyoruz ama en yakın çevre gene anne çok sıkı temas içinde olduğu için anne. Neydi? İşte bu dönemin ne kadar önemli olduğunun farkında olursa aile... ...bu dönemde nasıl bir destek vermesi gerektiğini bilecektir. Öyle değil mi? Evet. Onun için de en başta farkında olması. Yani bu dönemde neler oluyor? Çocuğunda neler oluyor? Ne gibi bir değişiklikler var? Ve ne gibi bir destek vermesi gerektiği hakkında farkındalık yaratmak gerekiyor? Hı hı. Ee, aileye yönelik çalışmalarınız da var mı? Ee, var zaten e, Anne Çocuk Eğitim e, Vakfı'nın e, kurulma nedeni e, şöyle söyleyeyim birazcık vakıftan size söz edeyim mi evet, Açev'den değil mi? <gülüyor> hiç bahsetmedik Açev 1993 yılında kurulmuş bir vakıf e, ve e, kuruluş misyonu olarak yani uzman olduğu iki alan var erken çocukluk ve yetişkin eğitimi bu alanlarda e, programlar geliştiriyor. Ve eşit fırsatı yaratmak amaçlı. Eşit fırsat dediğimizde de ne anlıyoruz? İşte e, bu çocukla yani özellikle erken çocukluk döneminde e, yetişkin eğitimiyle ailelere farkındalık sağlamak bu dönemin önemini çocuklar içinde çocuklarla ilgili programları geliştirirken de bu dönemde onları desteklemek için e, bu misyon doğrultusunda e, kurulmuş bir vakıf. E, ve bu misyonun içinde bu uzman olduğu alanlarda çok farklı programlar geliştiriyor. Ve özellikle Milli Eğitim'le, Milli Eğitim'in çok farklı genel müdürlükleriyle işbirliğinde bu geliştirdiği bu programları toplumun hizmetine sunuyor. Teşekkürler. Hı -hı. Çocukların hani yüzde kaçı erken çocukluk eğitiminden yararlanabiliyor? Hı -hı. Haklısınız. Ne yazık ki ülkemizde... Şöyle bir araştırmalara baktığımızda, gelişmiş ülkelere baktığımızda, o oranlara baktığımızda yüzde yüzlerden, yüzde yüzlere kadar erken çocukluk döneminde eğitim almış çocukları görüyoruz. Ama ülkemizde şöyle diyebilirim ben size, 4-6 yaşta halen yüzde 23'lerdeyiz. 5-6 yaşta da yüzde 32'lerdeyiz. Tabii ki... Vakfımızın kurulduğundan ben o dönemlerdeki oranlara bakıyorum çok büyük bir farklılık var ama yine de yüzde 32'ler tabii ki çok az değil mi demek ki bu yüz çocuktan 32'si destek görebiliyor erken çocuklukta evet. diğerleri halen göremiyor. Evet. Hı -hı. Erken çocukluk eğitimi çok önemli olmasına rağmen neden bu kadar az katılım var? Bu Oranın artması için neler yapılması gerekiyor? Haklısınız. Neden var? Yani aslında... E Milli eğitimin de yaptığı çok iyi çalışmalar var. Niyetler çok iyi. Ee, ama altyapımız, altyapı derken neyi anlıyoruz milli eğitimde? İşte milli eğitimden okul öncesine, erken çocukluk dönemine aydılan bütçe... E, ...işte okul sayısı, sınıf sayısı, çocuk sayısına göre orantıya bakarsak... ...öğretmen sayısı, tüm bunlar bizim altyapıdaki eksikliğimizi gösteriyor. Bunlardan dolayı hani milli istiyor... Hadi hemen e, diyelim ki okul öncesi eğitim genel müdürlüğü karar verdi yüzde yüzüne ulaşalım çocukların diye. Ama belli bir altyapıyı e, hazırlamadan buna ulaşmak mümkün değil. İşte burada kime görev düşüyor? İşte Açev gibi daha farklı sivil toplum kuruluşları. Yani ayrıca e, böyle destek veren çalışmalarla yaygın eğitim çalışmalarıyla bu oranları daha yükseltmek. Erken çocukluk eğitimi neden önemlidir? Peki siz bana bir soru sordunuz. Ben şimdi size bir soru sorayım. Sizler ee, birinci sınıfa başlamadan önce okul öncesi eğitim aldınız mı? Ana sınıfına gittiniz Hayır. mi? Hayır. <gülüyor> birinci sınıfa başladığınızda zorlandığınız bazı şeyler oldu mu? Hayır. İşte okumaya başlarken, kalem tutarken, e, bazı şeyleri e, böyle bir ara sıra yaşadığınız zorluklar ve birazcık daha e, destek almanız konular, e, destek almanız gereken şeyler oldu mu? Aslında oldu yani. Aslında <gülüyor> oldu. İşte e, erken çocukluk döneminde yani dedi ki o 0-6 yaş çok önemli. Hani e, okula gitmeden bir sene önce yakalamak. Birinci sınıfa başlamadan önce birinci sınıfa hazır hale getirmek çocukları bir şekilde hem beyin gelişimleri için hem ilerideki okul başarıları için hem eğitimlerinin sürdürülebilirliği için tüm araştırmalar bunu göstermiş çok çok önemli. Bu konuda da vakıf anne çocuk eğitim vakfının çok yaygın uyguladığı programlar var. Belki duydunuz bunlardan bir tanesi mesela halk eğitim merkezlerinde uygulanan anne çocuk eğitim programı AÇEP dediğimiz çok yaygın olarak 71 ilde uygulanan bir program. Bunun, bu, bununla ilgili yani e, okulda ana sınıfına gidemeyen çocuklara anneleri kanalıyla... Ee, okul öncesi eğitimi veriyor, birinci sınıfa hazır hale getiriyor. İşte bunun dışında e, aileleri biraz önce konuştuk ya bilinçlendirmek neden önemli? Bilinçlendirmek amaçlı gerek annelere gerek babalara e, anne destek programları, baba destek programları ile ilgili e, farkındalık yaratacak programları var ve bunlarla e, birlikte. E, Çocuk, bu erken çocukluk döneminde ailelerin çocuklarını ne kadar desteklemeleriyle ilgili e, tartışmalar, konuşmalar yapılıyor. E, Hı -hı. Peki anne çocuk eğitim programlarına anneler, işte gönüllü anneler, öğrenmek isteyen anneler nasıl başvurmalıdır? Nasıl başvurmalıdır? E, aslında... E, kendi çok yaygın olarak e, Türkiye çapında e, uygulandığı için halk eğitim merkezlerine başvurabilirler kendi illerinde kendilerine en yakın halk eğitim merkezlerine başvurarak bu bilgileri alabilirler hani biraz önce de dedim ya vakıf belli programlar geliştiriyor ve farklı e, genel müdürlükleriyle ile milli eğitimin işbirliğinde bu programları uygulamaya açıyor anne çocuk eğitim programını e, çıraklık ve yaygın eğitim genel müdürlüğünden işbir Yapıyor. İşte e, anne destek baba destek programlarını e, e, Özel Eğitim Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden e, işbirliğinde yapıyor rehber öğretmenler kanalıyla veya e, okul öncesi e, ilköğretim okullarındaki ana sınıfında uyguladığımız programları okul öncesi eğitim Genel müdürlüğünden yapıyor. Onun için çevrelerindeki gerek halk eğitim merkezlerine gerek ilköğretim okullarına başvurdıklarında bu programlarla ilgili çocukların yaşlarına göre bilgileri alacaklardır. Anne çocuk eğitim programlarının içerikleri nelerdir? Şimdi bu programların tümünü yani anne destek, baba destek, anne çocuk eğitim programlarına baktığımızda anne ac ev hep programlarında şunu hedefliyor yani çocuğu yalnız değil. Aileyi de yalnız değil bir bütün olarak çocuğu desteklerken ailenin de desteklenmesi gerektiğine inanıyor. Aileyi nasıl destekliyor işte annelere babalara gerek çocuk yetiştirme tutumları hakkında işte çocuklarıyla nasıl iletişim kurdukları hakkında çocuklarına nasıl ders çalışma alışkanlıkları vermeleri gerektiği hakkında böyle çeşitli konularla ilgili konularla bilgilendiriyor bunları nasıl yapıyor? Böyle konu anlatar, konu konu anlatarak değil, tartışmalarla sohbet şeklinde yapıyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Parçamızı dinledikten sonra tekrar birlikteyiz. Erken çocukluk eğitiminin öneminden bahsediyoruz ama orada çocuklara ne gibi eğitim veriliyor? Şimdi aslında ne gibi eğitim veriliyordan öte ne gibi eğitim verilmeli belki? Hani gerek aileler açısından neleri Şimdi erken çocukluk dönemi ne dedik 0-6 yaşı kapsıyor ya daha anne karnında yani. Bunun eğitimi ise desteği ise anne daha anne karnına düştüğünden yani hamile olduğu andan itibaren bir şeylere dikkat etmesi lazım. Ne için? Sağlıklı bir bebek doğurmak için. Bu da önemli. Bu da erken evet. çocukluğun içinde değil mi? İşte kendi sağlığına bakacak, işte vitaminlerini alacak, iyi beslenecek ki sağlıklı bir bebek doğursun değil mi Sağlıklı bir bebek doğurduktan sonra artık doğduğu andan itibaren çocuk hayatla karşı karşıya, kişilerle ilişkilerde karşı karşıya. ve ne oluyor? Burada ailenin ne gibi destek vermesi gerekiyor. Niye için tüm gelişim alanları için hangisi büyümesi için? Değil mi bedensel olarak? Evet. Ee, bunun için işte beslenmesine dikkat edecek. İşte spor yapmasına dikkat edecek. Bunlar hep erken çocukluğun içinde. Ondan sonra aklının gelişimi için. Ne dedik ilk bir senede ilk on iki ayda beyin gelişimi çok hızlı seyrediyor. O zaman ne yapacak? İşte çocuğunu alıp sokakta dolaştırırken bile altı aylık olsa bile e, anlamıyor demeyecek. Hep konuşacak çocuğundan. Bak bu yaprak bu ağaç bu araba gidiyor diye. Değil mi? Hep uyaranlar, hep böyle dışarıdan e, çocuğuna uyaranları e, olmasını sağlayacak, farklı deneyimler kazanmasına sağlayacak çocuğu için, değil evet. mi? Bu ne oluyor? Aklının gelişmesi için, zihinsel gelişim için. Ondan sonra. Belli bir yaşa yani özellikle 3 yaşından sonra, 2 yaşından sonra sosyal gelişimi için neler yapabilir? İşte farklı arkadaş gruplarına sokmak, kişilerle ilişkiye ki sosyal gelişimi gelişsin. Bu da önemli. Hep ileriye dönük yatırımlar bunlar. İşte eğer ki 3 yaşından itibaren bir çocuk arkadaşlarıyla oynamayı, paylaşmayı, duygularını iyi ifade etmeyi öğrenirse ne yapacak? Birinci sınıfa gittiğinde arkadaşlarıyla iyi geçinecek öğretmenleriyle değil mi iyi ilişkiler kuracak bunlar hep çocuğun erken çocukluk döneminde ailenin vermesi gereken destekler. İşte anne çocuk eğitim Vakfı ve programlarında ailelere bu bilinç yaratmayı sağlıyor. Artı, Ana sınıflarındaki programlarla özellikle çocukların okuma yazma öncesinde ne gibi beceriler kazanması gerektiği konusunda destek veriyor ve birinci sınıfa hazır hale getiriyor. Peki bu destekler verilmediği zaman e, neler oluyor? İşte bu, de, bu kadar bu destekler verilmediği zaman neler olabilir siz düşünün bu kadar hmm. önemli bir dönemde bu destekler verilmediği zaman ne olacak çocuk desteklenmediği zaman? Erken çocukluk döneminde. Görüyoruz şimdi birinci sınıfa gidiyor. Mesela gitmek istemiyor. Ee, arkadaşlarıyla ilişki kuramıyor. Veya e, e, bazı kavramları e, iyi gelişmiş olamıyor, yakalayamıyor. Tüm eğer... Çünkü bazı annelerin ne düşüncesi var? Ben işte 6 yaşına 7 yaşına kadar çocuğumu yediririm içiririm ondan sonra birinci sınıfa gelince de öğretmenine teslim ederim. Bu iş olur biter orada her şeyi öğrenir böyle bir şey yok. Yani ilk baştan ne ekerse aileler onu biçebiliyor. Peki hep anne babadan bahsettik ablaların kardeşlerine hani nasıl yol göstermesi hı -hı, nasıl hı. onu desteklemesi gerekiyor tabii aile derken hani yakın çevre önemli yakın çevresi çocuğun kim annesi babası bir de evde tabii ki büyük abla, abiler değil mi? Onlar da yakın çevre aynı evde yaşayan. Tabii ki aynen anne baba gibi ablalar, abiler de çocuklara destek verebilir. Ee, i̇şte hikaye kitabı okuyabilir. Onlarla birlikte bir hayvanat bahçesine gidebilir. Ee, onlarla, bilgi, onlarla birlikte oynayabilir. Bunlar hep bu dönemde çocuğun gelişimini destekleyen faaliyetlerdir. Sizlere öyle bir ablanız abiniz var mıydı? Sizleri evet. destek. Var. Kim mesela? Abla. Abla. N nasıl destekledi, neler yaptı? Ee, ben daha okula başlamadan önce mesela e, o liseye gidiyordu. Hı -hı. E, bana işte hikaye kitapları falan okuyordu. Onlar on, e, Hı -hı. etkinlik falan yapıyorduk Hı -hı. onunla beraber. Hı -hı. Hı -hı. E, şarkı falan öğretiyordu bana. Hı -hı. İşte belki biraz önce hani okula giderken ben birinci sınıfa gittiğimde... Zorlanmadım demen ondan dolayı yani bir yerde ana sınıfına gitmemiş olsan bile ailenin desteği, ailenin bilinçli olması, çocuğun yakın çevresinin bilinçli olması ve bu konuda destek vermesi çocuğu hazırlıyor. Yani demek ki abla çok büyük destek olmuş değil mi? Hikaye kitabı okuyarak, işte birlikte zaman geçirerek, bilgilerini paylaşarak bunlar çok önemli şeyler. Benim de 3 yaşında Küçük bir kardeşim var. Aha, aha. Ona hani neler yapabilirim? Neler yapabilirsin? Şimdi bütün bu konuştuklarımızı düşündüğümüzde neler yapabilirsin? Birlikte karar verelim. Desteklemek için 3 yaşında. Hı. Mesela ona onun anlayacağı çünkü yaşına uygun şeyler, yaşına uygun. Yaşının gelişim özelliğini bilmek. Yani 3 yaşında bir çocuğa neler yapılabilir? Anlayacağı hikaye kitapları okuyabilirsin. Ee, başka neler yapabilirsin bir düşünelim Ya aslında hikaye kitabı okumayı denedim e, fakat cümleye her başladığımda mesela ormanda bir çocuk varmış dediğim zaman ne giymiş ne renk ayakkabısı varmış i̇şte neden ormanda neden nereye gidiyor durmadan neden? soru soruyor çünkü niye 3 çünkü niye? yaş çocuğun hem e, dilinin böyle fışkırdığı bir dönem pıtrak gibi geliştiği bir dönem 3 yaşında bir sürü merakları oluyor onları soruyor bu çok güzel bir şey. Sormuyorsa aslında üzülmek lazım. Sorduğu zaman demek ki aklı gelişiyor. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Çünkü çocuklara mesela özellikle bu da bir destek. Soru sorduklarında cevap vermek. Bir şeye aç. Yani şimdi senin karnın acıktığında ne olacak? Beynin ne diyor? Açsın git yemek ye diyor. Tokken yiyor musun? Yemiyorsun. İşte o da soru sorduğunda bir, bir takım cevapları almaya aç Evet. Onun için sorduğunda onun anlayacağı şekilde mesela cevap verebilirsin, hikayeyle ilgili konuşabilirsin, birlikte resim yapabilirsiniz değil mi? Bunlar hep destekleyici faaliyetler. Evet yani resim de yapıyoruz boyama Hı -hı. kitapları da var Hı -hı. onlara bakıyor ama hani genelde hikayeye başladığımız zaman ben susuyorum o devamını getiriyor. Hı -hı. Evine gitmiş anneannesi ona çörek yapmış falan diye böyle kendi Aslında kuruyor. Bu çok güzel bir şey ama onun demek ki kendi kendine bir takım şeyleri yorumlayabilmesine bir takım aklını geliştirmesine örnekler. Evet çok teşekkürler. Bir Söz Küçük'ün daha sonuna geldik. Canan Hanım'a bize verdiği bilgiler ve teknik masada bize yardımcı olan Erkan Ağabey'e de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı Üniversitesi çocuk çalışmaları birime hazırladı ve sundu. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sizin okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.